Yüz eser. Bütün şiirleri Orhan Veli Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Cumhuriyet dönemi şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın şiirleriyle birlikteyiz bu programda.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 İzin verirsen ben o kimik şiiri. Bana Orhan Velidi'yi tanıtan ve sevdiren bir şiir bu. Şiirin adı Güzel Havalar. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim efkaftaki memuriyetimden. Tütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum.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 Orhan Veli'nin şiirlerinde sıkça ele aldığı temalardan biri de yaşam savaşıdır. Yaşamak şiiri bunlardan biri.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 Pek çok güzel şiiri var elbette. Programımızın süresi bütün şiirlerini okumaya yetmiyor. Bizim önerimiz kitabı elinize alıp keyifle okumanız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.